Çocuk Bahçesi Küçük Dostlar 1. Bölüm Yazan Sesil Oprey Radyoya Uygulayan Vedat Yazıcı Yöneten Yalın Tolga Efekt Mehmet Turgut Ses alma teknisyenleri İsa Yurtseven Ahmet Erdoğan Oynayan sanatçılar Filip Nezih Halataş Carlito Sungun Babacan Perpetua Macide Tanır Birinci adam Kazım Akşar İkinci adam Muammer Çıpa. Zeka Alpay bırak. Gel bakalım Carlito Bu kadar erken beklemiyordum seni Nasıl gelmem baba Her zaman boğa seçmiyorsun ki Bu işin nasıl yapıldığını mutlaka görmek istiyorum ee, Peki öyleyse başlayabiliriz Çocuklar Hadi iş başına. Alfonso yanına birini al sol tarafa git. Henrikö sen de ötekilerle birlikte sağ tarafa git. Oldu. Heh, sağ tarafa. Sürüyü kuşatın ve ağla doğru yöneltin. Ben Carlito ile birlikte arkada kalıyorum. Memnun musun Carlito? Ee, evet ama. Aması ne? ...sürüyü kuşatmalarına yardım için Henry Köve arkadaşlarıyla gitmek isterdim. Biraz sabırlı ol oğlum. Bunun için daha küçüksün. Ha, sahi, bu sabah atın poli nasıl? Ha, ama Şu saralarda biraz can sıkıcı oluyorum. İki günden beri yalnız başına beyaz evin çevresinde dolaşıyorum. Bomboş bir evde ne işi var? Bilmem. Biraz sonra poliyi serbest bırakacağım. Peşine düşüp nereye gittiğini tam olarak öğrenmek istiyorum. Ha, çok iyi bir fikir bu Carlito. Ha? Ama neden alçak sesle konuşuyorsun? Poli'nin söylediklerini anlamasından mı korkuyorsun? Neden olmasın? <gülüyor> Poli öyle kurnaz ki... ...söylediklerimi anlıyormuş da... ...karşılık vermek için dili yokmuş gibi geliyor bana. Bunu sonra konuşuruz. Bak işi geciktiriyoruz. Sürü neredeyse toparlanmak üzere. Öyleyse ne duruyoruz? Atlarımıza binelim biz de sürünün peşine düşelim. Hadi. Küçük. Bu evde mi oturuyorsun Sorma cevap vermedin Bu evde mi oturuyorsun dedim Hayır efendim çiftlikte oturuyorum Babam boğa bakıcılarının şefidir ya, Demek öyle Çok iyi çok iyi Burada dolaştığına bakılırsa Bu beyaz evi biliyorsundur Kimin oturduğundan haberin var mı ee, Şey Beyaz evde hiç kimse oturmaz Uzun zamandan beri kapalı burası Emin misin Elbette Burası çiftlik sahibinin evi Onlar da uzun zamandan beri gelmiyorlar Peki teşekkür ederim küçük Gidebilirsin Hoşçakalın efendim Hı. Ne dersin Gudo Ev boşmuş Bak çocuk da söyledi Zaten buradan da pancurlarının kapalı olduğu görünüyor hmm. Bilmem ki Hiç kimse yok diyorum aldanmış olmalısın Aradığımız yer burası değil Ama ben zavallı Gudocum. Kafan hiç çalışmıyor Hemen de vazgeçi veriyorsun. Sana uzun uzun anlatmak gerek. Çocuğun çiftlik sahibinin evi olduğunu söylediğini duymadın mı? Bak şu plana. Eee ne var bunda? Bak, bak, bak iyice bak. Aldanmamıza imkan yok. Çevrede buradan başka patron evi var mı? Hem de çiftliğin yakınında. Bu aradığımız evin ta kendisi. Yalnız kuşun uçup uçmadığından emin değilim. Hangi kuşun? <gülüyor> İnsanın bir aptalla çalışmak zorunda olması... ...gerçekten de yorucu bir şey. Hangi kuştan söz ettiğini biliyorum ama... ...bu sıcakta... ...of... ...o kadar susadım ki... ...şimdi gidip bir şeyler içsek de... ...bu eve daha sonra... ...örneğin bu gece gelsek ha? <gülüyor> İlk kez seninle aynı fikirdeyim. Hadi gel bakalım. <gülüyor> Perpetua, yeryüzünde yüzünde bundan daha güzel bir at olamaz. Bir gün mutlaka geri geleceğini biliyordum. Ah, oh, don Philip. Gene mi o at gelmiş? Artık size kızmaya başlayacağım. Şunun güzelliğine bakın ama. Ah, oh, bir de üstüne binebilseydim. Philip, rahat duracak mısınız siz? Düşeceksiniz. Bu atı bir daha bu evde istemiyorum. Nereden alıştı böyle? Arkadaşım o benim. Bundan böyle kapıyı asla açık bırakmayacağım. Ah, oh, perpetua. Katı yürekliymiş gibi görünmeye çalışma Yok yok gerçekten katı yürekliyim Ve yatağınıza yatmanızı istiyorum Anladınız mı benim mavi kuşum? Eğer yatarsam At arkadaşımı yanımda bırakacak mısınız? Hayır küçük meleğim Oysa bir at konuşamaz ki Benim burada olduğumu hiç kimseye söylemez o Evet ama bunun bir sahibi olduğuna eminim Gelip uzun zaman Burada kalmayı alışkanlık haline getirirse Aramazlar mı? Oysa bunu asla istemem benim küçük Filipciğim ...bu evde oturduğumuzu hiç kimse bilmemeli. Hadi bakalım benim güzel kuşum. Ama perpetua. Ne olur. Çok istiyorsanız biraz daha ayakta durun ama... ...atık kapı dışarı etmem gerekiyor. Yarın yine kapıyı açık bırakacaksın değil mi? Bir parçacık. <gülüyor> inatçı. İstediğinizi yapacağım Don Filip. Şimdi artık uslu uslu duracak mısınız? Evet evet söz. <gülüyor> o zaman ben de arkadaşınızı gönderebilirim. Hadi bakalım Don Philip, sofraya gelin. Yemeğiniz hazır. Hayır, hayır. Koltuk değneklerinizi almayın. Ben size yardım ederim. Ne olur bırak da uyuyayım perpetua. Of, o kadar yorgunum ki. Çabuk ayağa kalkın, koca tembel sizi Her gün 10 dakika yürümeniz gerek. Koltuk değnekleri olmazsa yapamam. Hı, boş söz bunlar. Sizin cesarete ihtiyacınız var. Yoksa ilaç hiçbir şeye yaramaz. Hadi benim mavi kuşum... ...gelin benimle. Ben sizi doktorlardan daha çabuk iyileştiririm. Verin elinizi. Hey, ne yapalım madem öyle. Hadi gayret. Hadi gayret. Ya. İşte oldu. Bir kaç adım daha. Bir kaç adım daha. Tamam işte sofraya oturdunuz bile. Yemek yemek sürekli uyumaktan daha iyi değil mi? Hadi. Şunları yiyin hele. Bir haftaya kalmaz yürürsünüz. Belki bir gün yürüyebilirim ama... ...dünyada belliğimi geri veremezsin sen. Belliğiniz umurumda bile değil Don Philip. Beni ilgilendiren sizin sağlığınız. Oysa belliğim de çok önemli. Önce yürüyün. Bir gün nasıl olsa belliğinize kavuşacaksınız. Sakın beni bırakma Perpetua. O nasıl söz? Bırakır mıyım hiç? Yeniden yatmak istiyorum. Yatağımda o kadar rahatım ki. Peki Filipcim, peki. Hadi, hadi tutunun bana Mavi kuş. Ben ancak sizin bu evin içinde koştuğunuzu gördüğünüz zaman mutlu olabileceğim. Ben de yürüyüp koşabilmeyi çok istiyorum Perpetua. Hadi, şimdi uslu uslu durun ve de uyuyayım bakayım. Don Philippe. Sakın korkma Benim adım Carlito Çok sevdiğim küçük atın sahibiyim Adı da Polly Öyleyse onunla kırlarda dört nala koşuyorsundur Elbette her zaman Bak Biliyor musun Eğer istersen onu sana ödünç verebilirim ben yürüyemiyorum ki hele ata hiç binemem Biliyorum Perpetua ile konuşmalarınızı duydum İstersen Poli'yi her gün odanda görebileceğini söylemek istiyorum Sahi mi oh, Çok teşekkür ederim ee, Philip, Senin hastalığın nedir Perpetua'nın dediğine göre içinde bulunduğum gemi yanarak batmış Benim de bacaklarım çok yanmış Ama hiçbir şeyi hatırlamıyorum Çok üzüldüm Peki seni buraya neden gizliyorlar Çünkü beni haydutlar arıyor Haydutlar mı ne yapacaklar seni Bir gün belliğime kavuşarak Akamber'in nerede olduğunu onlara söyleyeceğimi sanıyorlar Akamber mi o nedir Balinalarda bulunur Esans yapımında kullanılır Ya, Peki bu o kadar değerli bir şey mi Evet hem de çok Söylediklerine bakılırsa babamda bunlardan pek çok varmış Bir yere gizlemiş Akamber'in yerini yalnız ben biliyormuş İşin kötüsü Annemle babamın ölümünden beri belliğimi yitirdim. Ya, Peki bunları nereden biliyorsun Hepsini Perpetua anlattı bana. Baban Don Basko mu? Evet oymuş. Kalito çabuk yatağın altına saklan. Perpetua geliyor seni görmesin. <Gülüyor> tamam Filip görünmem merak etme. Aa, güzel kışım. Uyumadınız mı? Hayır Perpetua. Lütfen panjurları aç. Perdeleri çek. Odama güneş girsin istiyorum. Olmaz Filip bunu yapamam. ...ev boşmuş gibi görünmeli. Biraz daha sabredin. Şimdi ben çiftliğe kadar gidip yeğenim Zeka'ya bir merhaba diyeyim. Sana çiftlikten taze yumurta, süt... ...kocaman bir çörek getireceğim. İçim sıkılıyor. Anlıyorum ama haydutlar Lisbon'da az kalsın sizi kaçıracaklardı. Yüzbaşı dönünce pancurları açar. Sizi o savunabilir ama şimdilik burada... ...her şey sanki siz yokmuşsunuz gibi olmalı. Ama Perpetua... Hadi Slip cesur olun. Bir haftaya kalmadan yüzbaşı burada olacak. Uslu uslu oturun şimdi. Döner dönmez sizinle domino oynayacağım. Çıkabilirsin Çıkabilirsin Carlito. Ben de onu kötü bir insan sanıyordum. Yok. Perpetua iyi bir insandır aslında. Her zaman homurdanır ama iyi yüreklidir. E, peki Filip. Perpetua'nın sözünü ettiği bu yüzbaşı kim? Yüzbaşı Fernando. Babamın çok yakın bir dostu. Şimdi benim vasim oldu. Beni çok sever. Ben de seni çok seviyorum. Bak söz veriyorum. Bana ihtiyacın olursa bütün gücümle seni savunacağım. Demek Poli ile yine geleceksin. Evet. Biliyor musun Poli asla yanılmaz. Eğer birini severse haklı nedenleri var demektir. Seni de inan çok seviyorum. Buna çok sevindim Carlito. Ne güzel. Benim de artık dostlarım var. Mutluyum. Ben gidiyorum Filip. Yarına kadar hoşça kal. Hatta belki bu akşam yine görüşürüz. Ama gidemezsin ki. Perpetua giderken mutlaka kapıyı anahtarla kitlemiştir. Ee, öyleyse ben de pencereden giderim. Sen arkamdan tekrar kaparsın. Yürüyemem ki. Ne demek yürüyemem. İstersen öyle bir yürürsün ki. Ben senin arkadaşın mıyım değil miyim? Ee... Arkadaşısın. Öyleyse bir arkadaşına yardım için çaba göstermelisin. Hadi, hadi kalk bakalım aya. Hadi. Ha? Ama ne kadar güzel. İşte oldu, başardı. Bak poli de burada, pencerenin önünde. Seni bekliyor. Çok mutluyum. Yüzbaşı geldiğinde poliyle mutlaka dolaşmalısın. Bilsen o kadar çok istiyorum ki bunu. Hadi. Şimdi hoşça kal Filip. Arkamdan pencereyi kapamayın sakın unutma. Küçük dostlar... İkinci bölümde buluşmak umuduyla.